Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi var arkadaşlar. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanınız diyor. Ve hele hele hadislerde geçen hafta bir işte yeni başıma açılan yeni bir iş münasebetiyle Riyazus Salihin'i baştan sona okudum arkadaşlar. Yedi cilt. Çok hızlı bir şekilde böyle PDF'i tarayarak Ondan sonra böyle hani çoğunu biliyorum zaten böyle hani hızla akıtarak hangilerini seçeceğim falan diye. İnanılmaz yani Efendimizin Allah sana nasıl davranmasını istiyorsa sen şimdi öyle davranacaksın. Sen Allah'ın sana... Bununla ilgili kaç tane hadisi var ya? Yani? Mesela Allah'ın seni affetmesini mi istiyorsun? Sen şimdi affedici olacaksın. Allah'ın senin kusurlarını örtmesini mi istiyorsun? Yoksa mesela affetse bile herkese ilan edip sonra mı affetmesini istiyorsun? Hangisini istiyorsunuz? Hem affetmesini hem örtmesini istiyoruz değil mi? O zaman sen de örtücü olacaksın. Mesela bir şey dikkatimi çekiyor. Sizi kastetmiyorum kesinlikle. Bütün tanıdıklarımı sizde içinde olmak üzere yani bütün bildiğim dünyayı kastediyorum. Ekonomik olarak biraz böyle sıkıştığı zaman Müslümanlar hemen sadakalardan tasarruf ediyorlar arkadaşlar. Harcamalarınızı kaydettiniz mi hiç hayatınızda? Kaydedin. Bir ay boyunca kaydedin arkadaşlar. Bir lirayı bile. Ama nasıl gruplar halinde. İşte mesela market başlık altına yazın. işte pazar altına yazın. işte giyim kuşam altına yazın. Sonuçta bir bakın arkadaşlar. Neye, nefsinize ne kadar gitmiş? Mesela dışarıda yeme içmeye ne kadar gitmiş? Efendim sadakaya ne kadar gitmiş? Değil mi? Arkadaşlar mesela o kadar ilginç bir şey ki yani topuğumuza sıkıyoruz. Gelirim daraldı diye sadakayı kısıyorsun. Sadaka kısıldıkça da Allah sana kısıyor. Çok ilginç bu. Çünkü kaç tane hadis var bunu anlatan bize? Kaç tane hadis var? Yani Cenab-ı Hakk'ın sana bol bol vermesini mi istiyorsun? Sen de çevrene bol bol dağıtacaksın. Affetmesini işte Her şey öyle yani. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Bakın ne diyor? Bu hadisi şerifi Ebu Yalan Müsned'in beyhaki şu Şuabül İmanı'nda şu lafızla rivayet etmişlerdir. Allah'ın 117 ahlakı vardır. Bu 117'yi sorduğunuz zaman araştıramadım. Bakmak lazım hadis şerhlerine. Kur'an'da geçen bütün isimlerini kastetmiş olabilir. Çünkü Kur'an'da 90. 39'dan daha fazla geçiyor. Her kim onlardan bir tanesini kendinde bulundurursa cennete girer. Allah gibi değil tabii. Kendin gibi. Yani vehab Allah'ın ismi. Sen de bağışla hibe eden yani veren olacaksın ama kendin kadar tabii ki insan kadar yani. Ali Osman Tatlısun'un Esma-i Hüsna şerhini okuyun arkadaşlar. Orada çünkü her isimden sonra bu isim bir insanda tecelli ederse ahlakı nasıl olur diye böyle bir cümle iki cümle yazmış yani. O sizde var mı diye bakın. Mesela yazın o ismi. Rauf. Nedir? İşte çok hoşgörülü, çok yumuşak, çok merhametli. Ama sen tabii ha, burada bir şart var. Kendi kendinizi kandırmayacaksınız. Ben yumuşamam falan demeyeceksiniz. Yumuşak değilseniz yani. Bazen kandırmaz insan da kendisi hakkında çok hüsnüzan besliyor olabilir. Burada yardım alın. Yani çevrenizdeki insanlar. Kendini çok eleştirmek de haksızlık arkadaşlar. Çünkü çok eleştirdiğinizde yapabileceğiniz şeyi de yapamaz olursunuz. Yani benden adam olmaz. Ben hiçbir şeyi iyi yapamıyorum. Benim ahlakım çok bozuk. Ben kendime faydam yok. Başkasına ne anlatabilirim? Yani böyle kendinizi çok aşağılamanız da yanlış. Kendiniz hakkında çok iyimser olmanız da yanlış. Adil olmak gerekiyor. Kendimize karşı adil olmamız gerekiyor. Bunu bize olmakta yardım edecek en önemli faktör salih ve sadık dostlardır. Yani kriterleri sağlam olan ve sana doğruyu söyleyen. Kriterleri sağlam ve sana doğruyu söyleyen dostlar olmalıdır. Oradan... Ne eksik, ha, oraya bir kırmızı mı yaparsınız, oraya işte herkesin bir şeyi var. Ve her isimle ilgili neler neler var. Vaktini vermek, mesela kimisinin parası, yani benden 50 liramı alın ama 5 dakikamı almayın lüzumsuz yere. Yani vaktini veriyorsa birisi çok kıymetli bir ikramdır. Mesela seni dinliyor, nasihat ediyor, akıl veriyor bak adı üzerinde. Ne kadar kıymetli arkadaşlar şöyle aklı mead sahibi yani bu dünyayı ve öbür dünyayı birlikte düşünebilen hep böyle bir insandan öğüt alabilmek bir konuda sıkıştığın zaman ne kadar büyük bir ikram yani. Hani senin kaç tane deneme yanılmayla bulabileceğin bir şeyi veya 10 yıl yanlış yaşadıktan sonra bulabileceğin bir şeyi sana en baştan söylemesi birisinin. Bunlar, nasihat, yani dediğiniz gibi hanımefendinin her şey, sahip olduğunuz her şey bunun içine girer. Birisi için dua etmek de hibedir. Görüyorsun çok çaresiz, onun için dua ediyorsun. Bak ona bir şey veriyorsun yani. Her şey içine girer. Ama o listeyi yapmalısınız kendiniz için. bu örnek Ve hab isminde mesela ihtiyacı olana vermiyor sadece Allah. İhtiyacı olmayana da veriyor. İhtiyacı olmayan bir arkadaşınıza da verdiğinizde o da vehhab sayılıyor. Yani ben onları harcamalar grubunda benim en çok, en yüksek çıkan harcamalarımdan biridir hediye. Hediye başlığı. Hediyeleriniz de vehaba giriyor. Hediye sadaka olur mu? Evet. Evet. Ama zengine verdim olsun. Bektaşiye sormuşlar biliyorsunuz zekatı kime verelim diye zengine demiş. Olurum ya falan demişler. Ya Allah ona veriyor işte demiş. Yani bir varlıklı bir insana bir şey ikram ettiniz arkadaşlar. Sizin o vehhab oluşunuzdan. Ha orada problem ne? Gazali okuyoruz şimdi biz Çamlıca'da pazartesi günleri. Problem şu. Sadece varlıklılardan bir çevre kurmuşsun ve hep onlar arasında dönüyor her şey. Bu kötü. Mesela Afu ismi var mı? Mesela Malikel Mülk sende var mı? Yani böyle giren çıkıyor mu? Cepler delik mi? Yoksa bir şeyleri tutabiliyor musun yani? Mesela. Bütün üzerimizde görmeliyiz miydi? Görmeliyiz. Ee, İnsan-ı Kamil bütün isimler bir denge içerisinde kendisinde tecelli etmiş kişi demek. Tabii bu çok yüksek bir ideal. Moralinizi bozmayın. Bak burada ne diyor? Bir tanesi diyor. Bir tanesi. Ama tekamül ne demek biliyor musunuz? Bu isimlerin her birinin... ...bizim kapasitemiz kadar bizde ortaya çıkmasıdır. Çünkü Allah bize kendi ruhundan üfledi. Hepsi var yani potansiyel olarak. Mesela celil ismi yani evet. önemli olan kendi nefsimiz için değildi değil mi? Ki celil ismi mesela... Dini konularda değil misal? Hayır dini olması evet. gerekmez. Mesela arkadaşlar benim annelere soruyorum. Bir çocuğa sürekli evet demek ne büyük konfor değil mi? Kafanı çağırmaz. Hiçbir şey yasak yok. İstediğini yiyor, istediği kadar alıyor. İsterse gidiyor okula, istemezse gitmiyor. Ben bazen şöyle kaldırırdım çocukla. Çocuklar bugün okula gidecek misiniz? Çünkü bence de okul yani çok gerekli değil. Yani bütün devamsızlıklarını mutlaka kullanırlardı yani. Ben de kullanmışımdır. Bugün inanılmaz bir video izledim. Tarık Bora Biliyorsunuz değil mi? Duymayan var mı? Bakın arkadaşlar. Üniversiteyi bitirememiş. Tıbba gitmiş. Hukuka gitmiş. Edebiyata gitmiş. Ama bitirmemiş yani. İlginç bir şey yani. yani. Ama bakın dünya çapında bir yazar. Dolayısıyla şimdi ne yapacağız çocuğumuza? Ne zaman hayır diyeceğiz? Yani bizde hiç celil olmazsa, biz sırf Rahman ve Rahim isimleri bizde yansımışsa bir disiplin kurabilir miyiz evde? Kuramayız. Kendimize karşı bile kuramayız. Onun için yani celili böyle sadece böyle kıskınlık, öfke falan diye düşünmeyin yani. Hayır diyebilir. Bir de hakim ismi tecelli etmezse felaket, nerede evet diyeceğiz, nerede hayır diyeceğiz. En büyük karışıklık burada. Yani başkalarının yanında bizi utandırmasın diye hayır dediğimiz şeyler hiçbir ahlaki kusur değil aslında. Ama ahlaki kusurlarla o kadar uğraşmıyoruz. Mesela nasıl bir kargaşa bu? Yani tutarsız mesela. Şimdi pedagojiye dönüşmesin de yani demek istediğim bütün isimlere. Mesela doğru nedir, yanlış nedir? Alim ismi. Peki... Doğrular bunlar, yanlışlar bunlar da şu anda benim yaşadığım bu durum bunlardan hangisine giriyor? Hakim ismi. Peki ne yapacağım? Yani her bir isim, yani hatta bir tanesi bile değil, bir sürüsü lazım yani. Onun için bütün isimler lazım. Orada mühim olan denge hepsinin yerli yerinde senden sudur etmesi sevinilecek yerde sevineceksin efendim üzülünecek yerde üzüleceksin affedecek yerde affedeceksin örtbas etmen gereken yerde örtbas edeceksin cezalandırman gereken yerde cezalandıracaksın mesela ne zaman cezalandıracaksın bu hadisleri gözden geçirdim ya Riyazu ı arkadaşlar binlerce hadis var yani Akşam dedim ki tabi böyle şey olmuşum. Akşam dedim ki de bakın hadis okumayan, hadis bilmeyen bir medeniyet inşa edemez. Çünkü Kur'an, e, Kur'an yetersiz anlamında değil haşa. Kur'an'ın hayata bütün detaylara nasıl uygulanabileceğini hadis gösteriyor size arkadaşlar. Sizi ilmek ilmek ilmek dokuyor yani. Şimdi hangi suçlar affedilmez? Bilginiz var mı? Eziyorum şu anda sizi Ezmiyorum ezmiyorum Yani Kafamız bu konuda çok net değil Arkadaşlar Alenileşmişse bir suç Affedemezsiniz yönetici olarak Bakın örnek Efendimize bir şey geliyor Bir genç getiriyorlar Hırsızlık yapmış ve ispat ediliyor Hırsızlık yaptığı Eli kesilecek Efendimizin yüzü, hırsızın elinin kesilmesinin çok şartları vardır. Yani İslam'ın ceza sistemine herkes laf eder. İnanılmaz ağır şartları vardır arkadaşlar. Nisap miktarından fazla olacak çaldığı şey. Yani 80 gram altından daha değerli bir şey çalmış olacak. Gizlenmiş olacak. Yani sen burada pırlantayı bırakmışsan 50 bin liralık. O da onu almışsa eli kesilmez. Sen korusaydın gizlenmiş bir yerden olacak. Kendisinin bariz bir ihtiyacı olmayacak. Yani böyle aç kalmış, işte çaresiz kalmış, ameliyat ettirememiş, hastalığını tedavi ettirememiş bir ihtiyaçtan dolayı olmayacak. Ve ispat edilecek. Şimdi bu gencinki ispat ediyor. Eli kesilecek. Efendimizin yüzü bembeyaz oluyor. Böyle kağıt gibi. Sahabe diyorlar ki, üzüldünüz mü ya Resulallah? Ümmetimin gençlerinin Gözümün önünde eli kesiliyor. Nasıl üzülmem diyor. E o zaman affedin ya Resulallah diyorlar. Siz bana getirmeden önce affetseydiniz diyor. Yani şikayet ettiniz. Artık hukukun konusu oldu bu. Artık ben onu affedemem. Çünkü alenileşti. Bir suç alenileştiği zaman affedilirse suçlular cesaretlendirilmiş olur arkadaşlar. Başkalarını da teşvik etmiş olursun. Ama örtersen ...belki o insanı düzeltmiş olursunuz... ...sefilleri de okuyun yani... ...canvalcan... ...hani biliyorsunuz oradan... ...mesela... ...ben araştırmadım... ...ben böyle günlük aktüel... ...sosyal ve politik olaylarla... ...çok ilgili değilimdir... ...aslında bu bir eksiğim benim yani... ...ama hani çok ay yuka çıkınca... ...ister istemez duyuyoruz... ...araştırmadım... ...fakat şöyle dediler evde gençler... ...bunlar haber oldukça sayısı artıyormuş... Çok ilginç. Yani o istatistiklere bakmakla cesaret değil. Aklına geliyor. Öfke anında ben de şunu öldüreyim ya diyor. Yani eşeğin kafasına karpuz kabuğu düşürme derler ya. Yani zaten öfke kontrolü var adamın. Sen ona bir şey sunmuş oluyorsun. Bir yol sunmuş oluyorsun. Caydırıcı cezalar fark etmiyormuş biliyor musunuz? Evet. Onun da Michel Foucault'un bu konuda çalışmaları var. Arkadaşlar ceza ne kadar şiddetli olursa olsun suçu caydırmıyor. Tahrik edici unsurların ortadan kaldırılması gerekiyor. Tahrik edici unsurlar bulunacak. Mesela çok ilginç bakın tecavüzlerde tahrik edici unsur neymiş biliyor musunuz? Bakın yabancı araştırmalarda bizim kızlar söylediler yani. Yurt dışındaki makalelerde çıkıyor. Türkiye'de bir Allah'ın kulundan bunu duydunuz mu televizyonlarda? Evet. Tecavüzlerde, aile içi tacizlerde, yani yakınlar arasındaki enseste en önemli faktör alkol ve pornoymuş. Hocam, şimdi hani o el kesimde bahsettiğiniz, öfmek diyoruz ya, orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani muhatabın onu affetmesin. Evet. Yani... Yoksa işte mesela günümüz şartlarında değerlendirirsek işte karakola kadar intikal, o, intikal örnekli... ettikten sonra örtemezsiniz yani artık. İşte o, karakola intikal etmesi demek Efendimizin huzuruna gelmesi yani, demek. Ha, yani, öyle... yani evinizde birini yakaladınız, ha, baktınız öncesi, ki böyle bir genç 15-16 yaşında hayatı kayacak siz onu şikayet etseniz, ona hani nasihat edip işte... Bak böyle yapma, bak sen kendine zarar veriyorsun falan deyip, işte yap Ay, şikayet etseniz günahkar mısınız? Hayır. Çünkü hakkınızı istiyorsunuz. O sizin hakkınız yani. Günahkar değilsiniz. Ama örtecekseniz orada suçluyla yakalandığınız an yani örteceksiniz. Sabır da öyle. Peygamber Efendimiz ağlayıp bağırıp ondan sonra tamam ya Resulallah sabredeceğim diyen kadına ne diyor? inlemez sab diyor sabır bela ile ilk karşılaştığın andadır diyor bağır çağır Ondan sonra <gülüyor> susuyorum mesela yani çok arkadaşlar bu İsmail Yuslam mesela Halim ismi Halim yani tepkisel davranmamak demek bağırmamak öfkelenmemek aceleci davranmamak düşünerek hareket etmek ölçüp biçmek yani Düşünebiliyor musunuz? Dürtü kontrol bozukluğu olanlar nasıl halim olacak? Yani olacak işte. Yüz bilimse bu halim e, o dürtü kontrol bozukluğunda sende beş puan kadar varsa tabii ki doksan olamazsın yani. Ama hiç yoktan kırk beşi olursun yani. Bir gayret, bir çabayla anladın? ve o da hayatında çok büyük bir fark meydana getirir. İşte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak bu demek arkadaşlar. Kulların Esma-i Hüsna'nın manalarını iyi bir şekilde anlamaları gerektiğini vurgulayan Gazali'ye göre insan gerçek saadete ancak ilahi ahlakla ahlaklanmakla ulaşır demiştik zaten bunu. Bunun yolu Allah'ın yüce ve güzel isimlerinin anlamlarını gerçek manada kavrayabilmekten geçer. Ona göre yani Gazali'ye göre kişilik dönüşümünün temeli Allah'ın isimleridir. Yani kendi kişilik gelişiminizin gelişim tablosu Esma-i budur. Neyden ne kadar ilerledim, hangisinde daha hala çok eksiğim, hangisinde başarılıyım, bunu korumam lazım, buraya biraz bakım yapmam, ihmal etmemem lazım. Bu, budur yani. Öyle diyor Gazali. Toplumsal gerçeklikten varoluşsal gerçekliğe geçmek için zikri tavsiye eder. Gerçeklik dediğimiz şey ne? Yani sizin valk, valkanız, siz busunuz yani. Varoluşsal gerçeklik sizin kendinizi konumlandırmak istediğiniz yer. Yani. Evet. Ve bunun için de diyor yani kendini bu ilahi ahlak ile ahlaklanma yolunda yükseltip varoluşsal olarak kendini gerçekleştirebilmen için diyor zikre devam etmen gerekir. İnsanın bir virdi olması gerekir arkadaşlar. Ben öyle şey şöyle anlayamadım. Diyeyim. Yani toplum içinde bir varlık serbesti zaten ama bireysel olarak varlığının farkına varabilir. Yok. ben Benim anladığım, burası biraz gerçekten kapalı bir cümle. Benim anladığım şu. Toplumsal gerçeklik senin şu andaki gerçekliği. Varoluşsal gerçeklik kendini tam olarak tekamül ettirip nereye varmak istiyorsun yani? Ne olmak istiyorsun? Varoluşsallık olmakla ilgilidir arkadaşlar. Varoluşsalcılar hep olmak üzerinde dururlar. Olmak. Ne, ne olmak istiyorsun? Tırnak içinde. O varoluşsal gerçeklik Şöyle diyelim. Ben mesela şu anda bir benim bir duruş, bir ahlakım, bir karakterim var. Fatma Bayram. Budur. Tamam mı? Bir de benim bir potansiyelim var. Aslında ben daha neler olabilirim ahlaki anlamda. İşte o benim varolusal gerçekliğim. Yani Allah bende onu var etti. Benim ne yapmam gerekiyor? Onu açığa çıkarıp gerçekleştirmem gerekiyor. İşte bu yolda sana zikir çok yardım eder diyor. O zikir meselesini anlattım değil mi? Yani sabah namazından sonra oturuyorsun işte bir diyelim altı ay Halim ismini çekiyorsun. Yani kendi kendine kodluyorsun bakın beynini. Hatta ben duanın e, metafiziksel ihsanlar, lütuflar, Allah'ın yardımlarını bir tarafa koyalım. Onların hepsi var. Fiziki olarak kanıtlanabilecek faydasını söyleyeyim ben size. Her dua arkadaşlar kendi kendinize koyduğunuz bir hedef ve yaptığınız bir telkindir. Mesela dua ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah'ım ne olsun çok sıradan örnek vereyim. İşte ne bileyim geniş bir evim olsun. Öyle istiyorsunuz yani bunu. Kendi kendinize ne diyorsunuz arkadaşlar beyninize? Çalış, ara, gayret et, sen yapabilirsin. <gülüyor> yani çünkü hiç olmayacak mesela ben hiç boğazda yalım olsun diye dua etmedim. Çünkü hiç olmayacak bir şey de istemezsin zaten. Bak dikkat edin arkadaşlar. Ee, mesela büyük bir alim olayım diye dua eden orta yaşlı bir insan var mı? Yok ama veli olabilirsin. Şehit mertebesinde can vereyim yarabbi. Bak bu olabilirsin. Bunu... Dikkat edin dualarımız bile aslında kendimiz için olabilecek ama şu anda olmayan şeyler. Dolayısıyla zikir de bu işte. Esma-i zikri bilhassa. İşte o tabloda çalışırken kendinize özel tablo yapıp, işte diyelim ki Halim ismi eksik. Ne olsun? Mesela işte Baki ismi eksik. Baki ne demek? Halimleri, ve hapları çok konuşuyoruz. Baki ne demek arkadaşlar? Sonsuz, Sonsuz. demek. E Baki ismi bende nasıl tecelli edebilir arkadaşlar? Maymun iştahlı olmam. Bir sıf kazandığımda onu buna ne deniyor bugün? Sürdürülebilirlik. Seba. Seba. Sürdürürüm yani onu. O bende kalıcı hale gelir. Bugün cömert beş gün cimri değil. Her gün o güzel özellik sende kalıcı hale gelir. Şimdi diyelim ki bu eksik bende. Bir gün oraya bir gün buraya bir gün şu kitaba başlıyorum bir gün bu derse başlıyorum eksik yani. Şimdi bakıyı ismini çekiyorsun bu bilinçle. Altı ay bir sene. Yani sabah namazından sonra yüz kere diyelim. O sayıları çok takmıyoruz biliyorsunuz. Yüz kere bir tesbih çekiyorsun. ve Ama bu bilinçle. Ben de bu eksik yarabbim. Senden bu isminin bana tecelli etmesini istiyorum. Düşünsenize kendi beyninize nasıl bir telkin veriyorsunuz yani. Kendi kalbinize nasıl bir telkin. Zikrin müthiş faydası var arkadaşlar. İdeal olan sizi çok iyi bilen. Ruhunuzun mertebesini, nefsinizin düzeyini çok iyi bilen bir mürşidi kamilin size zikir vermesidir. Sizi tanıyacak. Bilecek ne eksik. Ona göre verecek. E nereden tanıyacak? Böyle devamlı sohbet mi edeceğiz? Devamlı nasıl tanıyacak bizi arkadaşlar? Rüyalarımızla. Rüyalarını bir yani bu seyri süluka intisap etmiş olanlar rüyalarını sadece mürşitlerine anlatırlar. Başka hiç kimseye anlatmazlar. Rüya konusu çünkü sizin bütün şuur altınızı, bütün gizli karakterinizin en gizli yönlerini ortaya koyan bir şeydir rüya. Yani birine rüyanızı anlattığınızda kendi iç dünyanızı çıplak onun önüne sermiş oluyorsunuz. Çok dikkat edin. Bu yüzden sizi sevmeyen veya sizi önemsemeyen veya sizi kıskanan falan birilerine asla rüyanızı anlatmayın. Rüya bir kuştur tabir edilince konar diyor Efendimiz Allah Mürşidine anlatılır. Yani klasik tasavvufu söylüyorum. mürşide anlatılır. Mürşid o rüyayla senin kaç paralık olduğunu anlar. Kaç paralık olduğunu anlar. O paranın değerini artırması lazım şimdi. Hangi neye ihtiyaç var? Yani burada neye ihtiyaç var? Ona göre iki ödev verir. Biri sosyal ödevler. Biri de manevi ödevler. Manevi ödevler zikir virt. Sosyal ödev nedir? Sana der ki bir yıl gelip burada her akşam çorba pişireceksin. Ve evsizlere dağıtacaksın. Ötekine der ki tekkenin tuvaletlerini sen temizleyeceksin. Ötekine der ki işte kapı kapı dolaşıp insanlara hakkı anlatacaksın, bir şey söyleyeceksin. Yani herkese durumuna göre. Şimdi tabii bunların hiçbiri kalmadı. Fotokopi ile standart tesbih dağıtılıyor. Onu da bir yerde ben eleştirmiştim. Bir arkadaşım söyledi. Ona da ikna oldum. Dedi ki hocam dedi onun biraz tasavvufi yönü var. Bu fotokopi ile tesbih dağıtılması normal dedi. Çünkü dedi insanların hiçbir yani şöyle doktora gittiniz banko bir defa ağrı kesici yazıyor değil mi? Veya neyse işte o hastalıkla ilgili. Bunun gibi dedi. Hani her kesin bir defa bir C vitaminine ya da ne bileyim bir ağrı kesiciye ihtiyacı var. O onun gibidir dedi. Yani giriş aşamasında daha birinci basamakta o standart zikri mutlaka hani yapması lazım. Ondan sonra işte rüyalarına göre. Peki böyle bir yolumuz yok çoğunluğumuzun. Yani böyle bir çok büyük bir konfor bu ama aynı zamanda büyük bir risk hele bugün için. Böyle bir yolumuz yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Acizane kanaatim yanılmıyorumdur inşallah. Ben gene de asla zikrimizi, virdimizi bırakmamamız gerektiğini kendimize o günkü ihtiyaç. Mesela şu dua mecmuası büyük bir nimet arkadaşlar Ali Yülkari'nin. Çünkü bütün ayetlerdeki duaları, bütün sünnetteki, sahih sünnetteki duaları ve bilinen bütün salavatları bir araya toplamış. Ali Yulkari büyük bir alim. Yani böyle dua mecmuası basanlar var. Öyle değil. Onlardan çok rahatsız olmuş. Uyduruk uyduruk dualar. Karınca duası bilmem ne duası bilmem ne duası diye çok üzülmüş. İnsanlar bunları okuyor diye. Bunun üzerine adam işi gücü var yani. Fakih bırakmış bunu yazmış Hizmlazan ve Osmanlı döneminde Arafat'ta vakfe duası olarak okutulmuş yıllarca hacda çok kıymetli bir dua mecmuası. Şimdi mesela ben olsam oradan her gün 2-3 sayfa. Çünkü uzun kitap bitmez yani. 2-3 sayfa okurum sabah namazından sonra. Ha bunların içinden bir tanesi size ışık yakar arkadaşlar. Der ki bunu tekrarla. Onu da seçip gün boyu okurum. Yolda, izle, sofra kurarken, toplarken, aklıma geldikçe vesaire. Dua kalıpları ezberlemenin çok büyük faydası var arkadaşlar. Bakın geçen gece normalde ben bu depremlerin hiçbirini yaşamadım. Buradakini biliyorsunuz. Hiç anlamadım bile. Perşembe günde de Marmara İlahiyat Camii'nin altındaydık. Orada tefsir grubumuzla çalışıyorduk. Gene anlamadım. Dışarıda bir kıyamet koptu falan. Onu, anlamadık. Biz derse devam ettik. Sonra akşam dersini iptal ettik binanın güven dedim ki ya burası evlerimizden daha güvenli aslında falan dedimse de dinlemediler neyse gece böyle bir anda şak diye gözlerim açıldı yani uyuyorum normalde şak diye hani böyle yavaş yavaş uyanma değil böyle hızlı bir şekilde sanırım sallandık ben öyle hmm, bilmiyorum onda ayaktaydım bu dediğim sonraki gecelerde böyle 2-3 arası ondan sonra şimdi o anda arkadaşlar hani bir şey söylemek istiyor insan değil mi? İnsanlar Allahu Ekber diyor. Onu çok tavsiye etmiyorlar biliyor musunuz? Deprem sırasında salavat getirmeyi tavsiye ediyorlar afetler sırasında. Çünkü Allah'ın gücünü gösterdiği an zaten o an. Ama gene de Allah demek iyidir. Şimdi böyle bir anda aklıma şu geldi. Bakın bu yıllardır benim yapmadığım bir dua. Yani hatırlamıyorum ama zihnime... Kazınmış yani eskilerden. Allah'ım senin rah azabından rahmetine, kahrından lütfuna sığınıyorum diye. Oh bir serinlik geldi bitti arkadaşlar. Onun için bazı dua cümlelerini ezbere ezberlemeniz lazım. Uzun uzun olması gerekmez. Şimdi şu duaya bakın. Kahrından lütfuna, azabından rahmetine. Neleri içeriyor? Bütün hayatınızı. İşte hepimizin bütün hayatını içeriyor. Bu bakımdan dilinizde mutlaka zikir olsun. Hiçbir şey gelmedi aklınıza. Fatiha besmele çekip kahrından lütfuna azabından rahmetine sığınırım diye. E, Fatiha muazzam bir duadır mesela. Zikir Allah'ın 99 adının tekrarıdır. Zikir sadece kişinin ruhu bunu talep ettiğinde yapılmalı. İhlasla ve tam konsantrasyonla gerçekleşmelidir. Arkadaşlar biraz kaba konuşuyorum bazen zaman zaman en gıcık olduğum şeylerden biri insan bir şeyi kınarsa yapmadan da ölmeyecek onu da söyleyeyim e, nafile ibadetlerde ne kadar kaldı diye bakmaktır çok sinir olurum birisi yaptığı zaman e, bir şey demem tabi de içimden yani mesela mukabelede ne kadar kaldı ne kadar kaldı bakıyor kalan sayfalara ya kalk git yani şey yaptıysam <gülüyor> hani, çünkü bu farz değil yani düşünebiliyor musunuz? Sizinle konuşurken devamlı saatine baksa biri. İşte allah Teala'nın huzurunda da sen devamlı ne kadar ara verme demek istiyorsun. Hocam, <gülüyor> Ay, ee, ne kadar kaldı diye bakarsan nafileyi farzı hapırsan da köprüsen de kılacaksın. Yok canın sıkılıyormuş. Yok moralin <gülüyor> bozukmuş. Yok bilmem neymiş. Yani bunların hiçbir ne değildir arkadaşlar. hastaymışsın, mısın? Üzgün müsün? Şu anda çok sevinçli misin? Ortamı bozmayacak mısın? Hiçbiri önemli değil. Farzi yapacaksın. Ama nafilelerde bakın neşve denir eskilerde. Neşve şarttır yani. Böyle istekli, tam odaklanmış. Yani Allah'a yalvarıyorsun arkadaşım. Nafile zikir bu. Allah'a yalvarıyorsun. Hani versen de olur, vermesen de olur. Uf, zaten acelen var falan gibi ya. Böyle şey olur mu yani? Böyle zikir yapılır mı? Böyle Kur'an okunur mu? O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki nafile ibadetleri yapmak için bir vakit ayırdığınızda birinden usandığınızda ödekine geçin diyor. Yani kendi kendine dedin ki mesela akşam namazında bir camiye girdin yatsıya kadar burada oturayım veya bir vakit namazında namazdan sonra bir saat çıkmayayım burada ibadet edeyim dedi. Kur'an okumaya başladın bir hafakan bastı. Kalk namaz kıl diyor. Kıldın kıldın. Ay daha kaç rekat kılsam falan diye düşünmeye başladın. Otur tespih çek. Tefekkür et. Kitap oku. Yani hepsi olur. Tam konsantrasyon olması gerekir. Zikrin kalbe inmesiyle ilhamın ve aydınlanmanın kapısı açılır. Bunu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Kalbinize iniyor mu zikir? İniyodur. Her seferinde olmasa da. Buna tasavvufta makamla hal arasındaki farktır bu. Makam kişinin demir attığı yerdir. Ruh, nefis mertebelerinde. Hal ise diyelim ki siz daha işte nefsi mutmainne'siniz. Hani iyimser konuşuyorum. Onunla nefsi mutmainne'siniz. Ta nefsi mülhime var yukarıda. Yani ilhama mazhar olmuş nefis. Onu da size Allah fragman olarak gösterir. Hal odur. Yani bir an içinize böyle ilhamlar, aklınıza güzel duygular, fikirler ilahi anlamda. Gelir, ay onun devamlı olduğunu düşünün, bir hayal edin yani. Yani Cenab-ı Hak ne diyor size? Bu dairemizde var. Böyle bir dairemizde var. Hep orada yaşamayın diyor, anlatabildim mi? Gösteriyor. Hal budur işte, tasavvufta. Ama bazen de düşürür. Aşağıya da düşersin. Niye? Günahkarları da anlaman lazım. Bence öyle. Yani bazen de of bir ağız tadıyla gıybet yaparsın ki <gülüyor> arkadaşlar gıybet yapıyoruz ama lütfen diyen birine gıcık olursun. Bir dakika ya laf yarım kaldı diye. Olmaz mısınız? Bir tekten mi oluyorum? En kötü ben değilim olur. herhalde yani. O da o anda da işte nefse emmareye indin. En alta indin. Yani günahtan zevk alıyorsun. Bir günah var ve zevk alıyorsun. Ben hep şeyle diyorum mesela çocuklarından ve ergenlik çağındaki gençlerden bunalan annelere. Şimdi diyor ki işte hocam şunu yapmıyor da şundan vazgeçmiyor da tamam. Sen ikramları 15 çeşit yapmaktan vazgeçiyor musun? Vazgeçtin mi? Geçmedin. Niye? Mantıklı mı geliyor sana 15 çeşit yapmak? Yani ilme mi uygun, akla mı uygun, dine mi uygun? Hiçbirine. Peki niye? Nefsin istiyor çünkü birileri yaptı sen altta kalmak istemiyorsun. Peki bu kadar mantıksız bir şey desen yıllardır bu yaşa gelmişsin bu iman düzeyindesin hala ısrar ediyorsun 15 yaşındaki genç daha yeni başlamış. Canı yeni yeni bir şeyler istemeye başlamış bir şeyi istiyor diye niye ona kızıyorsun? Nefsi emmare de işte bizim o insanları anlayıp kendimizi onların yerine koyup yani kadının elli tane eşarbı var çocuğuna beşinci ayakkabı Aa, ama çocuğum israf olur diyor. Ama senin elli tane her biri bin liralık yani. Eşarbın var. Anlatabildim mi? Onun için nefsi emmarenin ne zaman böyle canavar gibi kafasını çıkardığını görebilmemiz lazım. Bende yok hiç o hal diyorsanız helal olsun. Yani hiç bende yok diyorsanız ben gene de bulurum bir yerden bir şey. <gülüyor> evet. Kalbe indiğinde, kalbe inmesine ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şurada sizinle bu konuyu konuşurken bile kalbimin zikretmesi demek yani. El karda, gönül yarda demek. Ticaret yaparken misafir ağır, yani her an burada onunla berabersin. Ahlaki davranış aşkın bir referansa muhtaçtır. Şimdi bu felsefi bir paragraf. Ve ancak sorumluluk bilincinin eseri olduğunda hasbileşir. Aşkın bir referansa muhtaçtır ne demek? Yani arkadaşlar ahiret inancı gibi, Allah rızası gibi, Allah'a hesap verme gibi, müteal. Yani bu evrenin ötesinde bir sebebe bağlayamıyorsanız ahlaklılık sürdürülemez. Yani seküler ahlak. Sürdürülemez arkadaşlar. Ama işte seküler ama çok ahlaklı. Çok ahlaklı değil. Çok görgülü. Ahlakla görgüyü karıştırmayın lütfen. Ahlak arkadaşlar vicdandır, merhamettir, dürüstlüktür, sadakattir, vefadır, çalışkanlıktır, hasbiliktir. Kazanmadan bir menfaatin olmadan verebilmektir. Ahlak budur yani. Ve mesela bir insan bana söyleyin arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de iyiliğin tarif edildiği tek ayet Geniş kapsamlı bir şekilde yani. Tek demeyeyim de en geniş orada tarif ediliyor. Bakara suresi 177. ayettir. Onun tefsirine bir bakın. Orada iyilik, iyiler tarif edilirken arkadaşlar üç boyuttan bahsedilir. İnanç boyutu, ibadet boyutu, ahlak boyutu. Biz sadece bu var diye birine ahlaklı diyoruz. İnanç yok, ibadet yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani Allah'ın kendi üzerindeki hakları konusunda hiçbir kaygı taşımıyor ama bize karşı çok kibar. Buna ahlaklı demiyor dinimiz arkadaşlar. Buna ahlaklı demiyor. Bakara 177 onun tefsirine bakın yani ve orada o maddeleri düşünün madde madde sayıyor. Var mı sizde yani sevdiği şeyden beri şimdi dolaplar değişecek hepimiz giymediklerimizi vereceğiz. Ben de dahil. Bir de en sevdiklerinden vermek lazım yani. Neyse ben bir kriter yaptım. Bir yıl içinde giymediğim her şeyi çıkarıyorum evden. Bir yıl geçmiş, düğün olmuş, cenaze olmuş, bayram olmuş, seyran olmuş, yaz olmuş, kış olmuş. Ben onu hiç giymemişsem demek ki o lazım değil diyorum. Çok çok hatıra şeyi yoksa değeri. Ve sorumluluk bilincinin eseri olduğuna, sorumluluk bilinci takvadır arkadaşlar. Takvanın çevirisi, bunu Muhammed Esed'e borçluyuz. Bu, bu şekilde kavramsallaştırdı. Allah'a hesap verme duygusu. Bu duygunun eseri ise ahlak. Yani ben Allah'a ne diyeceğim? Anneme böyle yaparsam, bu komşuma böyle yaparsam, burada böyle davranırsam, ben Allah'ın huzuruna var, ben bazen diyorum ki lütfen bazı konularda, Allah'a ne diyeceğinizi aynanın karşısına geçip sesli bir şekilde söyleyin. Bak ciddiyim bu konuda arkadaşlar. Sesli olacak, sessiz değil. Allah'ım işte orada öyle davrandım çünkü işte çok canımı sıktı o kişi falan. Nasıl geliyor kulağına yani bu açıklama? Çünkü sesli olmadığında arkadaşlar beynimizde düşünceler çok kaygandır. Ya yazarak netleştirmemiz gerekir ya söyleyerek. Sesli bir şekilde açıklayın bir yerde yaptığınız bir tutumu Allah sana sorduğunda... Niye burada cimrilik yaptın? Niye tasarruf etmeye sadakalardan başladın? Yani gelirler biraz sıkıştı, durumlar biraz sıkıştı. Önce sadakaları kısıyor yani. Seyahatler o biçim devam ediyor. İşte bütün her şey, düğünler, şatafatlar. Sanki arkadaşlar belli bir ortalamanın üstünde yani memur kesiminin üstündekilerin hepsi Dubai emiri. Ya da ne bileyim Brunei Sultanı. Hiç fark yok düğünlerin görüntüsünde. Onun için böyle Allah dediğinde yani sana soracak neden bunu yaptın? Bir sesli açıklama yapın yani. Kendi kendinize. Bu seviyenin en yükseği de insanın Allah karşısında duyduğu sorumluluktur. Sadece topluma karşı, insanlara karşı değil. allah Teala isimlerini ve sıfatlarını sevdiği gibi bunların eserlerinin kullarında da görünmesini sever. Çünkü Allah güzeldir, güzel olmayı sever. Bunu sadece fiziki güzellik olarak düşünmeyin. Evet. Ama her türlü güzellik bunun içindedir arkadaşlar. Allah güzeldir, güzeli sever diyorlar. Yanlış tercüme. İnnallâhe cemilun yuhibbul cemale. Hadisin aslı budur. İnnallâhe cemilun yuhibbul cemal. Bakın cemil ve cemal kelimesi geçti. Aynı kelime mi bunlar? Aynı kökten gelen farklı kalıplar. O zaman Allah güzeldir, güzeli sever dersen sen bir şeyi yanlış yapıyorsun. Aynı kelimeyi koydun çünkü. Doğrusu şudur. Allah güzeldir, güzelliği sever. Güzelliği sever. Şimdi güzellik deyince aklınıza ne geliyor? Sofra kurmadan tut. Bir misafir ağırlamadan tut. Şatafat, israf kastetmiyorum. Zerafet. Zarafet aileymiş doğrusu. Efendim incelik, nezaket, güzellik, yaptığın her şeyi ders vermek, buraya gelmek, gitmek, kapıdan çıkmak, her şeyi yani güzel yapmanı sever. Peygamber Efendimiz'in kazdırdığı kabir örneğini unutmayın anlattım galiba onu. Cömerttir, cömert olanları sever. Affedicidir, affedenleri sever. Her şeyi hakkıyla bilir bilim ehlini sever. Bilenleri sever yani. Tektir, tekleri sever. Mesela efendimiz İnnalllâhe vitrun vitra diyor. Ne demek bu? Ne yapacaksanız tek sayıda yapın diyor. Allah'ın tekliğine bir telmih olsun diye. 3 5 7. Yani 4 kere, 6 kere, 2 kere değil. 3 kere, 5 kere, 7 kere, 11 kere. Mesela vardır İslam eğitiminde. Çok kuvvetlidir Allah kendi katında da kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır. Bu cümlelerin hepsi hadislerden alınma arkadaşlar. Kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır hadis-i şerif. Efendim hepsi böyle. Kemal'e ulaşma yolunda Esma Hüsnan'ın rolü son bölümümüz.